Nestağfirullah, nestaizu billah, bismillah, ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm. Dünyanın her yerinden bizleri dinleyerek, bu program vesilesiyle aynı mecliste bulunma iklimini bizlerle paylaşan saygıdeğer dinleyicilerim. Sizi bulunduğunuz yer neresi olursa olsun, yeni bir başka bakış açısıyla Medine-i ancak, Peygamber Aleyhisselam gelmeden önceki durumuyla alakalı kutlu bir yolculuğa çağırıyorum şimdi. Beraberce Peygamber Aleyhisselam öncesi Medine'nin ahvalini görün beraber gözümüzde canlandıralım. Medine, tarihteki ilk İslam devleti diye bileceğimiz oluşumun başkenti. Arap Yarımadası'nın batısında Hicaz bölgesinde yer alan Mekke'den sonra Mübarek İslam'ın ikinci kutsal şehri. Mekke'nin yaklaşık 450 km kuzey doğusunda ve Kızıldeniz'in yaklaşık 160 km doğusunda. Kuzeye doğru meyilli geniş bir düzlükte kurulmuş olan şehir. Şehrin kuzey kısmında denizden yüksekliği yaklaşık 1000 metreye yakın ulaşan Uhud dağları, güneyinde ise yükseklikte Ayır dağları, Doğusunda siyah volkanik lav akıntılarıyla kaplanan Vakım harresi ve batı kısmında ise Vebera harresi yer alıyor. Yakut, Mucem'de bu Vakım'a nispetle Amalika kabilesinden bu adım verildiğini anlat. Medine çevresinde çok yaygın olan harrelerin zamanla verimli topraklara dönüştüğü ve zirate uygun hale geldiği de bilinir. Arab Yarımadası'nda İslam öncesi dahil çeşitli volkanik patlamaları sebebiyle bu kayacıkların oluştuğu gözlenir. Mesela Medine'ye gittiğinizde, Mekke'de Medine'ye gittiğinizde Medine'ye yaklaştıkça siyah böyle kara kara taşlar görürsünüz. İşte aslında bunlar volkanik patlamalar sonucu meydana gelmiş olan kayacıklardır. Harra kayaları bunlara deriz biz. Cahiliye dönemi şiirlerinde de bunlara işaret edilir. Arapçada ateşte yanmış gibi görünen siyah bazalt kütleleri veya parçalarıyla örtülü düzlük ve tepeciklerden meydana gelen volkanik alanlara harre yani sıcak kızgın denilmektedir. Yanardağların püskürmesi sırasında dışarı çıkan lavların soğuyarak katılaşması sonucunda meydana gelir bunlar. Harre alanları uzun zaman geçtikten sonra ortaya çıkar. Patlama sürecinde dağların tepelerinden kopan parçacıklar uzun mesafeler boyunca akıp aşağı kısımlarda birikmeye başlar. Daha sonra bu kısımlar herhangi bir harekete maruz kalmazsa zamanla çöle dönüşmeye başlar. İşte aynı şekilde Hz. Ömer döneminde Harretü Leyla'da ve Harretün Narda gerçekleşen patlamalar bunlardır. Aynı şekilde Hz. Osman döneminde Medine yakınındaki bir takım volkanik dağlardan dumanlar yükselmiştir. Hicaz bölgesinde vuku bulduğu tespit edilen en son volkanik patlama 1256 yılında Medine'nin doğusuna meydana gelmiş ve birkaç hafta sürmüş. Hicaz ateşi olarak tarihe geçen bu patlama sırasında sık sık yer şarsıntılar olduğu için kıyamet vaktinin geldiğini düşünen Medine halkının Allah'a dualar etmeye başladığı ve lav akıntılarının Medine'nin çok yakınlarına kadar ulaştığı aktarılmıştır. Lava akıntılarının soğuması sonucunda oluşan ve dağınık taşlıklardan meydana gelen harrelerde yaşam şartları, bazı zorluklar ihtiva eder. Bununla birlikte eski dönemden itibaren pek çok kimsenin buralarda yaşamaya devam ettiği de bilinir bu bazalt lav akıntılarının altında zengin su rezervlerinin bulunduğu söylenir. Nitekim günümüzde Medine'deki zengin su kaynaklarının çoğunun Harre bölgelerinde yer alması da bunu teyit ediyor. Yine Beni Kureyza ve Beni Nadir Yahudileri ile evse mensup bazı kabilelerin Medine yakınlarındaki Harre-ül-Vakim'de oturması da bunu desteklemektedir. Medine, Zengin su kaynaklarının yanında fazla yağış alan bir bölgeydi. Şiddetli yağışlardan sonra zaman zaman sel baskınlarının yaşandığı ve El-Münaha'nın ortasında sular aldığında kaldığı ve göle düş dönüştüğü, bu durumun şehrin güneyinde yer alan binalar için büyük tehdit oluşturduğu bilinmekteydi. Nitekim Hz. Osman döneminde şehri ve Meşcid-i Nebevi'yi, Mahzur Vadisi'nden gelen sel sularının neden olacağı baskınlardan koruyabilmek için bir set yapıldığı not alınmış. 734 ve 757-758 yıllarında şehirde ciddi sel baskınlarının yaşandığı da aktarıdır. Nitekim, Abbasi Halifesi Mansur döneminde, yani 763 yılında yağan şiddetli yağmurdan sonra, Medine vadileri suyla dolmuş. Bu durum şehri ve Medine'yi, ve Mescid-i tehdit eder hale gelmiş. Bunu önleyebilmek için kanallar açmış ve suyun farklı yerlere dağılmasını sağlamış. Diğer yandan, şehirde suların bolluğuna rağmen bunların önemli bir kısmının tuzlu ve içilemez olduğu, içme sularının daha ziyade güneyde bulunan tatlı su kaynaklarından sağlandı ve bunun için su kemerleri inşa edildiği de aktarılır. Saygıdeğer dinleyicilerim, Medine'deki toprağın yapısına gelince bunun tuzlu bir toprak çeşidi olup kum, kalker ve kilden meydana geldiği söylenir. Genel olarak topraklarının verimli olduğu bilinen Medine'nin doğal halinin ekim bitmez bir vadi olarak tasvif edilen Mekke'ye kıyasla oldukça farklı olduğu. Özellikle güney bölgesinde daha verimli ve mümbit arazilerin yer aldığı biliniyor. Bu nedenle Medine havası ve tarım elverişli arazileri, topraklarında yetişen mahsulün kalitesi sayesinde, Arap Yarımadası'ndaki en önemli ziraat merkezlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Özellikle hurma yetiştiriciliğinde çok önemli bir merkezdir. Resulullah Aleyhisselam'ın peygamberliğinden önce şehirde, ait olarak adlandırılan çok sayıda hurma bahçesi bulunuyordu. Aynı zamanda hububat da yetiştirilmekteydi. Daha sonraki dönemlerde ise portakal, limon, nar, muz, şeftali, kayısı, incir ve üzüm de yetiştirilmişti. Kurak bir iklime sahip olan Medine'de kış mevsimi serin ve genellikle yağış, yağışlı geçerken yazları sıcak ve çoğunlukla nem oranı düşük olarak seyreder. Yaz aylarında ortalama sıcaklık değeri 30 ile 45, kış aylarında 10 ile 25 derece arasındadır. Nem oranı ise oldukça düşük. En düşük nem %22, en yüksek ise %35 lira ulaşıyor. Yaz, az, yaz aylarında bu oran %14'e kadar gerilebiliyor. Bununla birlikte şehirde güneybatı yönünden esen rüzgarlar havanın sıcaklığının yükselmesine neden oluyor. Medine'de önceki dönemlerde sıcaklığın daha muhtedil olduğu ancak daha sonrasında arttığından bahsedilir. Mekke'ye göre daha serin olan havasından dolayı şehre alışık olmayan ve dışarıdan gelenlerin Medine'de hastalandığı ve hummaya yakalandığı bilinir. Nitekim, Mekke'den hicret eden bazı sahabiler, ilk zamanlarda rahatsızlaşmışlardı. Medine'nin bilinen en eski adının Yesrib olduğu hep anlatılır. Rivayetlerde, Medine İslam kaynaklarında Et-Taybe, Et-Tabe, Et-Tayyibe, El-Miskiyne El-Azra, El-Cabire ya da Cebar, El-Mecbure, Mahbure, El-Muhabbebe, el, el Mahbuba, Yendet ve Yesrib olarak da geçer. Şehrin isminin buraya ilk yerleşen Yesrib bin Kaniye ya da Kayıt, Bin-Mehlil ya da Mehlail'in adından geldiği kaydedilir. Yesrib ile ilgili en eski bilgilere son Babil kralı Nabonidus'un ki M.Ö. 530'larda... Yaşamış. Harran'da 1956 yılında ortaya çıkarılan bir yazıtında rastlanmaktadır. Nabonidus'un Arabistan'ın Suriye ve Güney Arabistan arasındaki ticaret yoluna, yoluna hakim olmak ve Arapları Babil'in diğer bölgeleriyle uyumlu hale getirmek için Hicaz seferine çıktığı, Yesrib, Hayber ve Teyma'yı kontrol altına aldığı anlaşılır. Diğer yandan Batlamyus ve Bizanslı coğrafya yazarı Stemhanus Yesribba, Mayın kitabelerinde Yetrip olarak geçmektedir. Yesrip sözlükte kınamak, azarlamak, başa kalkmak ve kötülemek gibi anlamlara gelir. Arami dilinde şehir anlamına gelen Medinta sözcüğünün karşılığı olan Medine, Önceleri mahkeme yeri ya da kasaba anlamında kullanılmaktaydı. Kur'an'da on yerde geçen Medine kelimesi genelde şehir anlamında kullanılır. Yine bu kelimenin çoğulu olan Medain kelimesi üç yerde geçer. Dört yerde ise Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hicret ettiği şehrin özel adı olarak zikredilmiştir. Mesela, Tevbe suresi 101. ayete bakalım. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler, direnenler var ki, sen onları bilmezsin. Yine Tevbe suresi 120. ayette, Medine halkı ve onların çevresinde bulunan bedevilere Allah'ın Resulünden geri kalmak, kendi canlarını onun canından üstün tutmak yaraşmaz. Yine Ahzab suresi 60. ayette: Andolsun eğer münafıklar kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine'de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar tuttukları yollardan vazgeçmezlerse elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz. Yine Münafıkun suresi 8. ayette Onlar andolsun Medine'ye dönersek Üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. İşte bu ayette İbn-i hakkında gelmişti. Medine şehir adı olarak sadece Azzab suresinde geçmekte. Azzab suresinin 13. ayetinde O sıra münafıklardan bir grup Ey yeşirip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 Benzer şekilde Medine Anayasa'sında Yestrif adı ile birlikte Medine adına da yer verilmiş. Cahiliye döneminde doğan Medineli şair Kays bin Hatim'in şiirlerinde Yestrif kelimesini kullandı. Diğer yandan Peygamber Aleyhisselam'ın meşhur üç şairinden olan Hasan bin Sabit ve Kabi Malik'in hem Medine hem Yestrif kelimesini kullandığı İbn Sakın siresinde ve Kadir'in mecrası ve İbn-i siresinde dikkat çeker. Medine ismi önceleri kuzeyde ilk yerleşmenin gerçekleştiği tahmin edilen cürf ile kanat vadileri arasında kalan yeri ifade etmesine rağmen daha sonra şehrin tamamı için kullanılmaya başlamış. Aynı bizim Fatih gibi. Önceden İstanbul denildiğinde sadece Suri çatla gelirken 80'lerden sonra İstanbul'u sur dışına taşımışlar. Hatta sur dışı kabının dışında tabelalarda İstanbul diye Fatih bölgesini gösterilmiş. Sonra öyle oldu ki şimdi. Baştan başa koskocaman bir ülke gibi. Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'den ve Dine'yi etmek sonrasında, kınamak, azarlamak gibi olumsuz anlamlar taşıyan Yesrif yerine, hoş ve güzel manalarına gelen Tabe veya Taybe gibi atlar verdiği, Yesrib denmesinin istiğfar gerektiren, tövbe edilmesi gereken bir günah olarak nitelediği de rivayet edilir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Ayrıca Kur'an'da zikir edilen, zikir geçen edbar kelimesinden hareketle, Medine'ye hicret yurdu manasında darul hicre, imanın ve İslamiyetin merkezi anlamında darul iman, Allah Resulünün Sünnetinin yaşandığı yer olarak Darus Sunna, orada yaşayanlara nispetle Darul Ebrar, Resulü Aleyhisselam'a nispetle Madinatul Rasul ve Nurlu Şehir manasında El Madinatul Münavvere gibi farklı isimler verilmiştir. Haşr Suresi 9. ayette onlardan Muhacirlerden önce o yurda, yani Medineye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirilmiş olanlar, hicret edenleri severler ayetiyle bu işaret dikkate çekiyor. Medine'ye ilk yerleşimin ne zaman olduğu hususunda kaynaklarda kesin bir bilgi yok. Bununla beraber şehrin verimli arazilere sahip olması ve Yemeni kuzey bölgelerine bağlayan ticaret yolu üzerinde bulunması nedeniyle yerleşimin eski dönemlere kadar uzanması mümkün. Medine'ye yerleşen topluluklar arasında Amalika, Yahudiler, Es ve Haccaz kabileleri sayılmakta. Amalika kabilesi, Tevrat'a göre dünyanın en eski milletidir. Tevrat'ın sayılar bölümünün 20. ayetinde ve ana yurtları, Akabe Körfezi ile Lutgörü arasında yer alan, Edo'nun bölgesidir. İslami kaynaklarda kavim hakkında bilgiler ihtilaflı ve rivayetlerin önemli ölçüde Tevrat'tan geldiği ve bize dahil olduğu kabul edilir. Tevrat'a göre kabilenin atası Hz. İshak'ın torunu, Elifaz'ın cariyesi ve Timna'dan doğan oğlu Amenek'tir. Tekvin bölümü 12'de 1. tarihler 36'da böyle yazar. İslami kaynaklarda ise durum biraz daha farklıdır kavmin atası Amlak ya da İmlak ya da Umluk bin Laves. Bazen Hz. Nuh'un oğlu Sam'a i̇bn saatın tabakatı gibi Taberen'in tarihi gibi yerlerde böyle ifade ediliyor. Bazen de diğer oğlu Ham'a bağlanmakta Taberen'in tarihinde. Bu farklılığın sebebi Hz. İshak'ın torununu Elifaz ile Sam'ın oğlu ve Ham'ın da torunun da adı olan Lavez'in aralarındaki ses benzerliğinden dolayı birbirine karıştırılmış olması ihtimalidir. Ancak bunlardan hangilerinin daha önce şehre gelip yerleştiği bilinmemektedir. Konu hakkında kaynaklarda ileri sürülen görüşler özetle şöyle: Birinci görüşe göre Yesrib'e ilk olarak Ubeyl kabilesinin mensupları yerleşti. Daha sonra Amali kadılar buraya geldi ve onları Yesrib'ten çıkardı. İkinci görüşte Amalika kabilesinden Amalak bin Erfahşet bin Sam bin Nun ve beraberindekiler ilk olarak Yesrib'e yerleşmiş ve buraları yurt edinmiştir. Üçüncü olarak Amalika kabilesi mensupları Mekke, Taif ve Yesrib'e yerleşti. Amalikalıların önce Mekke'ye yerleştiği, daha sonra Yesrib'e geldiği rivayeti Diğer yandan kaynakların Amalika kavminin yaşadığı yerlerle ilgili farklı rivayetlere yer verdiği unutulmamalı. Onların Uman, Hicaz, Suriye ve Mısır bölgelerinde yaşadıklarının söylenmesi de buna iyi örnektir. Bir süre sonra kibirlenme ve zorbalık yapmaya başladıkları için Hz. Musa Erkam bin Ebu'l Erkam'ın liderliğindeki Amalika mensuplarına karşı bir ordu gönderdi. İsrailoğullarından oluşan bu ordu Onları ağır bir hezimete uğrattı ve Erkam'ın oğlu dışındaki Amalik mensuplarını öldürdü. Daha sonra askerler geriye döndüler ve Hz. Musa'nın vefat ettiğini öğrendiler. Bölge halkı ise askerlerin Hazreti Musa'nın emrine aykarı davranıp Amalikalıların tamamını öldürmemelerine kızdı ve onları Filistin'den çıkardı. Bunun üzerine askerler Yesrib'e yerleştiler şeklinde. Ebu'l-Ferac el-İsfihani'nin bir rivayeti var. İslami kaynaklarda yer alan bu rivayetin mühteva itibariyle bir benzeri Tevrat'ta da bulunuyor. Rivayete göre, Hazreti Musa'nın emri üzerine Medyenliler ile mücadele eden Beni İsrail ordusu, savaşta tüm erkekleri öldürmüş, kadın ve çocukları esir almış, hayvanları, eşyaları yağmalamış ve şehirleri ateşe vermişti. Daha sonra onlar ganimet olarak aldıkları mallar ve esirlerle birlikte Musa'nın huzuruna çıkmışlardı. Ancak Hz. Musa, kadınları öldürmeyip sağ bıraktıkları için onlara kızmış ve verilen emri yerine getirmelerini istemişti. Tevrat'ın Sayılar Suresinin 7 ve 18. ayetleri arasında böyle yazıyor. Hz. Musa, İsrailoğullarından bir grup ile birlikte, Mekke'de ifa ettiği hac vazifesinden sonra Yesrib'e uğradı ve buranın Tevrat'ta geleceği müjdelenen son peygamberin yaşayacağı coğrafyaya uygun olduğunu bildirdi. Bunun üzerine İsrailoğullarının bir kısmı bu şehirde kalmaya karar verdi. Daha sonra onlar Beni Kaynuka kabilesinin yaşadığı yere yerleşti diye de bir başka rivayeti de görüyoruz. Beşinci olarak Hz. Musa ve Hz. Harun Yahudilerden korktuğu için Medine'ye geldi. Bu sırada Hz. Musa hasta olan kardeşinin öleceğini anladı ve ondan kabre girmesini istedi. Hz. Harun da ağabeyinin isteğini yerine getirdi ve Uhud'da bulunan kabre uzandı. Hz. Musa da üzerine toprak atıp mezarı kapattı. Bu da Semhudi'nin vefasında geçiyor. 6. Bazı tarihçiler eski zamanlarda Saul ve Fariş ismi verilen kabilelerin Yesrib'de yaşadığını, Hz. Davud'un onlarla mücadele ettiğini ve çok sayıda kimseyi esir aldığını, daha sonra bu kimselerin yok olup gittiğini ve kabirlerinin, mezarlarının cürftü olduğunu söyler. Rivayete göre yüz bin bakirenin esir alındığından ve Medinililerin Allah Teala'nın gönderdiği ve halka musallat olan kurtlar nedeniyle İnsanların yok olduğundan bahsedilir. Ancak ve efsane unsurlarıyla süslenen bu rivayetin tarihi gerçeklerle e, çeliştiği de karşımıza duruyor. 7. Babil Kralı Nebukat Rezar Buhtun Nasır Kudüs'ü M.Ö. 587'de işgal edip Süleyman Ma'bedini yıkmasından sonra Yahudilerin buradan çıkarıldıkları ve Arabistan Yarımadası'nın Hicaz, Vadil Kura'ya Hayber, Teyma, Yesrip ve Eyle gibi çeşitli bölgelerine gittikleri rivayet edilmekte. Bunlardan Yeşrib'e gelenler başlangıçta şehrin kenar kısımlarına yerleşmiş. Zamanla güçlenerek burada oturan Amelika ve Cürhümlüleri dışarı çıkarmışlar. Böylece şehrin hakimiyeti ellerine geçmişti. Sekizinci olarak sonra 70 yılında Titus komandasındaki Roma askerleri Kudüs'ü ele geçirmişti. Bu sırada Süleyman Mabed'i ve neredeyse bütün şehir yanmıştı. Bunun üzerine Yahudilerden bir grup şehirden ayrılmış ve Yesrib'e yerleşmişti. Yahudilerin Kudüs'ten ayrılmasıyla ilgili bir başka rivayet ise şöyle. Romalılar, Filistin bölgesini de ele geçirdikten sonra Suriye valisi, Harun oğullarından biriyle evlenmek istemiş. Ancak Yahudi hukuku, bu tür evliliklere izin vermediği için, onlar bu teklife şiddetli tepki göstermiş. Daha sonra da ziyafet bahanesiyle çağırdıkları valiye suikast düzenlemişler ve onu öldürmüşler. Ardından da çölün içlerine doğru kaçmışlar. Romalılar da Hicaz'a doğru kaçan Yahudileri takip etmişler ancak yakalayamamışlar. Çölde aç ve susuz kalan Roma askerleri, Suriye, Medine yolu üzerinde bulunan Semed'e geldiklerinde, Yahudilerden hurma istemişler. Ancak onlar bunu vermedikleri gibi askerlerin hepsini öldürmüşler. Bu yer daha sonra Semedür Rum olarak kanılmış. Bu olayın Yahudilerle Araplar arasında yaşandığını söyleyen Moşigil'e göre, Harun oğullarından çöle doğru kaçan yaklaşık 80 bin kişi... Bedevi İsmaililerden yani Araplardan su istedi. Bedevilerse Yahudilere bol tuzlu yemek ile su ihtiyaçlarını gidermeleri için hava ile şişirilmiş kırbalar verdi. Araplar kırbalardan su içmek isteyen Yahudileri içi hava dolu bu kırbaları onların ağızlarına dayamak suretiyle boğup öldürmek istediler. Gil Talmud'daki işte amcazadelerinin onlara karşı, yani amca çocuklarının onlara karşı muamelesi böyleydi ifadesinin de bu olayla ilgili olduğunu söyler. Rivayete göre yine bu, Buhtun Nasır, Nebgad Rezar, sürgününden sonra Kudüs'ten ayrılan Yahudilerin bir kısmı Suriye ve Yemen bölgeleri arasında, Tevrat'ta geleceği müjdelenen, peygamberin yaşayacağı yeri bulmak için, yola çıkıp onun için en uygun yerin Yeşrib olduğu kanaat olduğuna kanaat getirerek buraya yerleşmişler. İbn-i tarihinde bu not da karşımıza çıkıyor. Evet, 8. milattan sonra 70 yılında Titus komandasındaki Roma askerleri Kudüs'ü ele geçirmişti. Bu sırada mabet ve neredeyse bütün şehir yanmıştı. Bunun üzerine Yahudilerden bir grup şehirden ayrılmış ve Yesrib'e yerleşmişti. İmparator Hadrianus, işte 117 ile 138 yıllarında imparatorluk yapmış, Hadrianus zamanında ise Romalılar, Kudüs harabeleri üzerine yeni bir putperest şehir kurmak istediler. Buna tepki gösteren Yahudiler, Romalılara karşı ayaklandı. İsyanın bastırılmasından sonra 135'te Mabedin yerine putperest tapınağı inşa edildi ve Yahudiler de buradan sürüldü. Bunun üzerine onların bir kısmı Yesrib'e gitti ve şehrin dışına yerleştiler. Daha sonra burada oturan Amalika ve Cürhumnilerin dışarı çıkardılar ve şehrin hakimiyetini ellerine geçirdiler. Bununla birlikte... Bunlardan hangisinin şehre daha önce yerleştiği hususu belli değildir. Bu konuda Müslüman tarihçilerin verdiği bilgilerin genel olarak varsayıma dayalı olduğu görülüyor. Diğer yandan şehrin ilk sakinlerinin Araplar olduğu söylenebilir. Ancak bunların hangi kabileye mensup oldukları ya da nereden geldikleri hususunda haberleri hususundaki haberleri tartışmalı. Bu hususun aydınlatılabilmesi için bazı yeni bilgilerin ortaya çıkmasını beklemek gerekiyor. Yahudilerin Yesrib'e gelişi ve yerleşmesiyle ilgili rivayetler incelendiğinde, şu hususlar öne çıkıyor. A. Yahudilerin Hz. Musa döneminde Yesrib'e gelmesiyle ilgili rivayetler, dini ve tarihi metinler ile desteklenmediği gibi, muhteva açısından da bazı şüpheler içeriyor. Mesela insanlığa örnek olarak gönderilen Hz. Musa'nın, Vazifesinin dışına çıkıp suçlu suçsuz ayrım yapmaksızın herkesin öldürülmesini istemesi. Buna rağmen askerlerin emre aykırı davranmaları ve Amalika kralının oğlu dışındaki kimseleri öldürmeleri, daha sonraki da pişmanlık duymaları ve benzer hususlar tarih hakikatlerle uyuşmadığı gibi nübüvet açısından da izah edilmesi zor. Ayrıca soykurum ya da katliam çağrıştıran bir ifadeler, Kur'an'daki bazı ayetlerle de çelişiyor. Mesela, Maide Suresi 21. ve 26. ayetlerde, "Kamim, Allah'ın size yazdığı kutsal toprağa girin, sakın ardınıza dönmeyin, yoksa ziyana uğrayanlar olursunuz. Dediler ki, Musa,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 yalnızca Allah'a tevekkül edin dediler. Musa onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin onlarla savaşın. Biz burada oturacağız. Musa Rabbim ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebilirim. Artık bizimle o yoldan çıkmışların arasını ayır dedi. Allah o halde Orası onlara kırk yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme buyurdu diye Maide Suresi 21. ve 26. ayetlerde ifade buyuruyor. Bunlarla çelişiyor. B. Hz. Musa'nın hem İsrailoğulları ile beraber Medine'ye gelmesini hem de Yahudilerden korktuğu için Hz. Harun ile birlikte bu seyahate yaptığını söylemekte çelişkidir. Yine Hz. Musa döneminde bazı Yahudi kabilelerin yesil-i söylenmesine rağmen, Resulullah aleyhisselam zamanında Medine'de yaşayan diğer Yahudi kabilelerin ataları ile irtibatlarının kurulamaması bir diğer problem. Ayrıca Hz. Musa'nın ziyaret esnasında kardeşinin öleceğini anlaması vefatından önce uhutta olduğu söylenen kabre sokması ve üstüne toprak atması da hakikatten oldukça uzaktır. Üstelik yaygın olan geleneğe göre, Hazreti Harun'un kabrinin Petra'nın batısındaki Cebeli Harun denilen Hor Dağı'nda olduğu da unutulmaması gereken bir nokta. C. İslam kaynaklarda aynı konuya yer veren rivayetler arasındaki bu çelişki ya da Farklılığın en önemli nedenlerinden biri olan haberlerin, tahrif edilmiş Tevrat'tan almış olmaları. Nitekim Medyen olayı hakkında Tevrat'ta geçen rivayetin muhteva itibariyle, İslami kaynaklarında da yer alması bunu teyit etmektedir. Hz. Davud zamanında gerçekleştiği söylenen rivayetleri de bu çerçevede düşünmek gerekir. Özellikle M.Ö. 10. yüzyılda, Yaşadığı kabul edilen Hazreti Davud'un savaştıktan sonra yüz bin bakireyi esir alması, rivayetteki tahrivatı, aşırılık ve mübalağayı açıkça ortaya koymaktadır. Diğer yandan esir alınanların sayısı bu kadar çoksa, savaşanların kaç kişi olduğunu tahmin edebilmek ve bunların küçük bir mekanda savaştığını söylemek de imkansızdır. Yine esir alındığı söylenenlerin cezaya çarptırıldığı ifade edilmesine rağmen, işledikleri suçlardan hiç bahsedilmemesi de gariptir. Dolayısıyla rivayetlerdeki bu ifade ve tasvirlerin doğru, doğruluktan uzak ve hayali unsurlar olduğunu da söylemek mümkün. D. Yahudilerin Yesri ve Milattan önce yerleşmesiyle ilgili rivayetlerdeki bir diğer sorun bu bilgileri teyit edecek tarihi kaynakların ya da vesikaların bulunmaması. Yahudilerin Yesrib'e yerleşmelerinden önce Yemen ve Mısır gibi bölgelerdeki hayatları hakkında kaynaklarda, çok miktarda bilgi olmasına rağmen Yesrib'teki faaliyetlerine hiç yer verilmemesi de makul değil. Yine tarihi vesikalarda Babil Kralı Nabonidius'un M.Ö. 556 ile 539'da yaşamış olan bir, Kral, bu bölgeye düzenlediği seferlerden ya da Yahudilerden bahsedilmemesi de garipsenecek bir durum. Diğer yandan, Nabatiiler döneminde ortaya çıkarılan kitabelerdeki bilgilerde, Yahudilerin varlığının milattan sonraki ilk zamanlara işaret etmesi de dikkate alınması gereken önemli bir delil. Son olarak, Buhtun Nasır'ın Kudüs'ü işgalinden sonra Yahudilerin keldanilerden korktukları, ve hayatta kalabilmek için önlerinde tek kurtuluş yolu olan Mısır'a gittikleri söylenebilir. Bunun üzerine büyük küçük bütün halk ordu komutanlarıyla birlikte Mısır'a kaçtı. Çünkü keldanilerden korkuyorlardı diye Muharref Tevrat'ın 2. Krallar bölümünde 26. ayette işaret ediliyor. Bununla birlikte içlerinden bir kısmının farklı yerlere seyahat etmesi de mümkündür ancak bu Müslüman tarih kaynaklarının da bahsettiği gibi onların Yesrib'e toplu yerleşme tezini doğrulamamakta. Bütün bu tartışmalardan sonra Yahudilerin Yesrib'e yerleşmesinin Titus'un 70 yılında Kudüs'ü işgalinden bir zamana, işgali sonrasındaki bir zamana denk geldiği söylenebilir. Ayrıca Rasulullah Aleyhisselam zamanında yaşayan Yahudi kabilelerin soy kütükleri de bunu teyit etmekte. Rasulullah Aleyhisselam'ın hicreti sırasında Medine'de 20'den fazla Yahudi kabilesinin yaşadığı rivayet ediliyor Semhudi vefât eserinde. Beni Kureyza, Nadir ve Kaynuka bunların en meşhurları. Medine'de bu sırada Bluetooth çağını ermiş 2000'den fazla Yahudinin olduğu da anlatılır. Bu kabilelerin soyları konusunda kaynaklarda iki farklı görüş var. Tartışma özellikle iki kardeş kabile olan Beni Nadir ve Kureyza üzerinden yapılıyor. Birinci görüşe göre Yesrib'e yerleşen Yahudi kabilelerin soyları İsrailoğlarına dayanır. Bunlardan Beni Nadir ve Kureyza'nın soyu Hazreti Haruna bu soydan geldikleri için El kaihan Kahinan olarak isimlendirildikleri vakidinin megazisiyle İbnü Sa'd'ın tabakatinde görülür. Beni Kaynuka kabilesinin ise kökeninin Hazreti Yusuf'a dayandığı ifade edilir. Konu hakkında öne sürülen bazı iddialar şöyle. Birincisi Medine'de yaşayan Yahudiler için Kur'an'da "Ey İsrail oğulları" Bakara Suresi 40, 47 ve 122. ayetlerdeki gibi hitabının kullanılması. İkincisi, Resulullah Aleyhisselam'ın Kureyza kabilesini kuşattığında, Allah'ın geçmişte Araf Suresi 166. ve Bakara 65. ayetteki cezaları verdiği toplumun kardeşleri olduğunu hatırlatması ki, ayet şöyleydi, Bakara 65, Şüphesiz siz, İçinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Yine A'raf 166. ayette, Yasaklandıkları şeylerden vazgeçmeye yanaşmayınca da onlara aşağılık maymunlar olun dedik. İfadeleri karşımıza çıkıyor. 3. Peygamber aleyhisselam, Hayber Fethi sonrası evlendiği Safiye binti Huyey bin Ahtab'ın soyuyla ilgili Hz. Ayşe ile arasında yaşadığı kıskançlık sonrası üzüldüğünü görünce ona ''Babam Harun, amcam Musa, eşim de Muhammed benden nasıl hayırlı olursun deseydin ya'' diyerek teskin etmesini İbn-i Sad'ın tabakatinde, Belazuri'nin eshabında İbni Abdül, Abdülber'in el-İstihabında el bunları görüyoruz. 4- Bazı Yahudilerin isimleri Arapça olmasına rağmen onların babaya ya da önceki kuşaktaki temsilcilerinin isimlerinin İbranici olması. 5- Nesep âlimlerinin Medine'de yaşayan Arap kabileleri arasında Yahudi kabilelere yer vermemesi. 6- Yahudilerin Bedevi Araplar gibi bir yerden diğerine göç etmesi ve yerleşik hayatı benimsemeleri. 7. Kuzey Arabistan ve bu arada Yesrif'teki Yahudilerin düşünce, ahlak. Gelenek ve göreneklerinde Araplardan ziyade Yahudilere yakın tutumlar sergilemesi. Yahudilerin köken olarak Araplardan geldiğini savunanlara göre, Beni Nadir ve Kureyza, Arap asıllı olup Cüzem kabilesine mensuptur. Onlar Amalika'nın bağlı olduğu dini ve putlara ibadeti terk edip Hz. Musa'nın dinine girmişlerdir. Daha sonra da Suriye'den göç edip Yesir'e yerleşmişlerdir. Bunların delilleri ise şu şekildedir. Birincisi, Yahudiler İbranice isimlerden daha ziyade Arapça adlar kullanmışlardır. İkincisi, Avrupalı göçmenler Amerika'da birlikte yaşadıkları ve alt kültüre mensup Kızıl Kızılderililerin kültürünü benimsemediler. Yahudiler ise sosyo-kültürel açıdan kendilerinden alt seviyede olan Arap kültürüne uyum sağlamışlardır. Yesribe yerleşen Yahudilerin soyu konusunda mevcut rivayetler dikkate alındığında, Arap yarımadasındaki Yahudilerin tamamının soyunun İsrail oğullarına dayandığı ya da Arap olduğu söylenemez. Dolayısıyla birbirinden farklı bu iki görüşü tevil edebilmek ve birini diğerine tercih edebilmek oldukça zordur. Tartışmanın özellikle Nadir ve Kureyza kabileleri özelinde devam ettiği unutulmamalıdır. Ayrıca Yahudi kabilesinin kabilelerinden bazılarının Araplarla evlenmesi. Mesela Kâb bin Eşref'in babası Tay kabilesinden, annesi ise Ben Nadir kabilesindendi. Ya da bazı Arap kabilelerin Yahudi, Yahudiliği benimsemesi. Haris bin Kab, Gassan, Cüzam, Beli, Evs ve Hazret kabilelerinden bazı kimselerin Yahudiliği benimsediği de rivayet edilir çünkü. işin izahını zorlaştırıyor. Medine'ye yerleşen Yahudiler, şehrin savunması için kaleye benzeyen konaklar, utum inşa etmişler, su kuyuları açarak sahip oldukları var, verimli arazileri işlemişler, değişik meyve aşılama yöntemleri kullanmışlar, özellikle hurma ve hububat üretiminin gelişmesinde aktif rol üstlenmişlerdir. Onlar daha önce yaşadıkları yerlerde ziraat alanlarında başarı dişler gerçekleştirdikleri ve bu konuda özel bir tecrübeye sahip oldukları için mesleki yeterliliklerini Yesrib'e taşımışlardır. Böylece şehrin hem iskânı hem de tarımsal faaliyetlerinin ilerlemesine katkı sağlamışlardı. Medine, çevresinde tarla ve hurma bahçelerinin yer aldığı, dağınık yerleşimin bulunduğu bir şehir görüntüsündeydi. Bu sebeple sayıları yaklaşık 200'e ulaşan ve şehre saldırı olduğunda halkın içine sığındıkları savunma amaçlı kale ve utumlar inşa edilmişti. Utumların inşasında Yemen'deki mimariden istifade edilmiş olmaları daha çok dikkat çekiyor. Beni Kureyza, diğer Yahudi kabileleri gibi İbranice yazıyor ve Arapça konuşuyordu. Ayrıca çocuklarına kendi isimlerinin yanında Arap isimleri de veriyorlardı. Medine'de yaşayan Yahudilerden Kureyza ve Nadir kabileleri ilk olarak şehrin alt kısmına yerleşmişti. Ancak bulundukları yerdeki iklim şartları onları rahatsız ettiği için, yeni bir yer arayışına girdiler. Çevreyi keşfetmesi için gönderdikleri elçi, Buthan ve Mehzur vadilerinde tatlı su kaynaklarının olduğunu haber verdi. Bunun üzerine Beni Kureyza ve Hedil kabilesi, bölgenin en verimli arazilerinden, şehrin güneydoğusundaki Mahzur vadisine, Beni Nadir ve beraberindekiler ise Buthan vadisine yerleşti. Beni Kureyza ve Nadir mensupları, geçimlerini tarım ve ticaretten sağlamaktaydı. Nitekim Nadir kabilesinin ilk defa kuyular açtıkları rivayet edilmekte. Ayrıca Beni Nadir mensuplarının Elgarsk bölgesinde de evleri vardı. Beni Kaynuka kabilesi Medine'nin güneybatısındaki Musalla yakınında Vadi Butan üzerindeki köprünün yanına yerleşmişti. Cesaret ve savaşçılığıyla meşhur olan Beni Kaynuka mensupları diğer Yahudi kabileleri gibi ne arazide, arazilere sahipti ne de tarım işleriyle ilgilenmekteydiler. Onlar geçimlerini ticaret, silah imalatı ve kuyumculukla sağlıyordu. Ayrıca Butan Köprüsü'nün yanında Suuku Beni Kuray Kaynuka adını verdikleri çarşıları ve iki kareleri vardı. Beni Kaynuka mensuplarının diğer iki Yahudi e, kabilesine nazaran daha zengin olduğu bilinmekteydi. Medine'nin diğer sakinleri, ana vatınları Güney Arabistan olan Evs ve Hazreç kabileleridir. Kardeş olan bu kabilelerin Merib Nehri'nin Settin'in yıkılmasından sonra Medine ve civarına yerleştiği tahmin edilmekte. Kardeş olan bu kabilelerin Merib Settin'in yıkılmasından sonra Medine ve civarına yerleştiği tahmin ediliyor. Ancak bunun tarihini tam olarak tespit edebilmek mümkün değil. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise Settin tarihi süreç içinde çok defa yıkılması ve tamir görmesi. Konuya eserlerinde yer veren İslam kaynakları özellikle yıkılışın sebepleri ve zamanı üzerinde durmuşlar. Bu konuda kaynakların genel kanaati bölgede yaşayan Ezd ve Ghassan kabirlerinin Settin yıkılmasından sonra topraklarının ve verimsiz topraklarının verimsiz hale geleceğini düşündükleri için Kuzey Arabistan'a göç ettikleri şeklinde. Hatta Mesudi Gassan kabilesinin bu olayı Amus Seil olarak adlandırarak takvim başlangıcı kabul ettiğini ifade etmiştir. Ancak bu bilgi doğru kabul edildiği takdirde Settin yıkılış tarihini biraz daha öne almış olur. M.Ö. 1 ile 3. yüzyıllar civarı. Bu da Settin sonraki dönemlerde yıkıldığını belgeleyen kitabeleri ki M.Ö. 542 yılında kitabelere göre ters düşüyor. Nitekim Güney Arabistan harabeleri üzerinde özel çalışmalar bulunan Avustralyalı kaşif bu konudaki tercihi önemli. tercihi önemli. O kitabelerden de istifade ederek Settin en erken 542 yılında yıkılmış olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla Merib Settin'in muhtemelen 542-570 yılları arasında bir tarihte yıkıldığını söylemek daha isabetlidir. Bu bakımdan Kur'an'da belirtilen sel ve barajın son yıkılışına sebep olan su baskını bu tarihlere de uygun düşer. Ancak bu durumda Kur'an'da belirtilen seylül-ü arimin göçlerin sebep olarak gösterilmesi doğru olmamalı. Çünkü göçler son baskından en az 200 yıl önce gerçekleşmiştir. Bu farklılık sel baskınlarının muhtelif zamanlarda tekrarlanmış olmasıyla da izah edilebilir. Ma'rib settinin yıkılması hakkında kaynaklarda farklı rivayetler var. Bazıları tarih vermeksizin settin Ezit kabilesinden Amr bin Amir'in veya kardeşi İmran'ın hükümdarlığı zamanında yıkıldığını anlatıyor. Hamza Lisfani ise settin yıkılışının İslam'dan 4 asır önce olduğunu. Yakut ise Yemen'deki Habeş hakimiyeti zamanında gerçekleştiğini söylüyor. Bazı araştırmacılar da Yeni tarihler belirlemiş. Onlardan bir kısmı yıkılışı Milattan önceki bir zamanda olduğunu, bazıları da Milattan sonra 170 ve 110 yıllarda olduğunu öne koyuyor. İlk zamanda Yemen'de yaşayan Ezdiller, Meheripsettinin yıkılmasından sonra çeşitli yerlere dağılmışlar. Bunlardan Efs ve Hazcaçıkolu, Yesrib'e ve etmiş şeklindeki Ezkabilesi ile alakalı maddelere de kulak vermesi icap eder.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 Biz de onlara arim selini gönderdik. Onların bahçelerini ekşi meyveli ağaçlar, acı ılgın ve biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle onları işte böyle cezalandırdık. Biz bu şekilde ancak nankörleri cezalandırırız.'' buyruluyor. Merib setinin yıkılışı etrafında devam eden tartışmalar, Ezre Hazreç kabilelerinin şehre gelişleriyle doğrudan bağlantılı olduğu için bu konuda varılacak sonuçlar oldukça önemli. Ahmet İbrahim Şerif Hazreç koluna mensup Sa'd bin Übade'nin nesebinden hareketle onların miladi 4. asıra doğru Yesrib'e gelmeye başladığını söylemiş. Şerife göre Sa'd bin Übade ile kabileye adını veren Hazreç bin Harise arasında 11 nesil var. Her bir kuşak arasında da yaklaşık 25 yıl olabileceğinden Hazreti bin Harise ile Saat bin Übadenin arasında 275 yıllık bir zaman e, dilimi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Peygamber aleyhisselam Medine'ye geliş tarihi olan 622 yılından 275 yılda çıkartıldığında 347 tarihi bulunmakta. Bu ise Evsel Hazreti'nin geçtiği yerleşmesine denk geliyor. Saad bin Ubade bin, Düleym bin, Harise bin, Ebu Hüzeme bin, Salebe bin Tarif bin, Hazreç bin Saide bin, Ka bin Hazreç bin Harise şeklindeki nesebe bakıldığı zaman Esra Hazreç'in yesli birleşmesine denk geldiğini görüyoruz. şerif'in yaş ve neşep esaslarına dayalı bu iddiasını mutlak bir bilgi olarak değerlendirmemek gerekiyor. Bununla birlikte Güney Arabistan'dan yesli ve göçen başlangıcına ilişkin Yeslibe göçün başlangıcına ilişkin önemli bilgiler ihtiva etmesi, Evs ve Hazret kabilelerinin şehre yerleşmesi hakkında yaklaşık bir tarih vermesi bakımından da önemli. Ayrıca Güney Arabistan'dan diğer bölgelere yapılan göçü, tek başına Mehlib Settin'in yıkılmasıyla ilişkilendirmek doğru değil. Bölgedeki siyasi istikrarın bozulması, onun sebep olduğu Hristiyan-Yahudi çatışması, ticaret güzergahının değişmesi, Habeş ve Sasani'lerin siyasete müdahalesi gibi hususlar da bu konuyla ilgili. Eusra Hazreç kabileleri Yesrib'e geldiklerinde şehrin ekonomik ve siyasi gücü Yahudilerin kontrolündeydi. Bununla birlikte Yahudiler, Onların Yemen'deki ziraat ve ticaret tecrübesinden istifade etmek istedikleri için şehre yerleşmelerine izin vermişti. Ancak Evs-i Hazreç kabileleri siyasi ve ekonomik açıdan bağımsızlığını kazanmadığı için Yahudilere tabi olarak varlıklarını devam ettirmişlerdi. evs Hazreç kabileleri ekonomik ve siyasi açıdan giderek güçlenmeye başlayınca Yahudi kabileleriyle ee, civar, yani cahiliye devrinde ve İslam'ın ilk dönemlerinde son derece yaygın olan eman ve himaye müessesesini ifade ediyor ve hilf cahiliye döneminde kabilelerin veya şahısların yardımlaşma, dayanışma ve himaye amacıyla yaptıkları anlaşma ve ittifakları ifade ediyor. Hilf yapan kimseler de halif denilmekte adı verilen ittifaklar kurulmuştu. Onlar yeni yerleştikleri bu şehirde siyasi varlıklarını koruyabilmek ve ekonomik açıdan rahata kavuşabilmek için Yahudilerin desteklerine ihtiyaç duymaktaydılar. Nitekim uzun bir süre onların zirai işlerini görmüşlerdi. Evs ve Hazreç mensupları bir süre sonra güçlenmeye ve ekonomik açıdan rahata ulaşmaya başlayınca Kaynuku ve Nadir kabileleri şehirde elde ettikleri imtiyazları kaybedeceklerini düşündüler. Bunun üzerine Arap kabileleriyle yaptıkları anlaşmayı bozdular ve onlara her türlü baskıyı uygulamaya başladılar. Hatta Arap kabileleri bazen onur kırıcı davranışlara da maruz kalmışlardı rivayete göre. Ben-i kabilesine mensup Yahudi kralı Fidye'in şehirde Evz ve Hazreç evlenecek kızların ilk geceyi kendi yanına geçirmelerin şart koşmuş. Bu kabirler karamı, kararı benimsemeseler de korktukları için buna bir süre boyun yemişler. Buna tahammül edemeyen Hazret kabilesinin liderlerinden Malik bin Acılan kız kardeşinin düğüm gecesinde gelinle birlikte kadın kılığına bürümüş ve fityevinin e, konağına girdikten sonra onu öldürmüş. Arkasından da ailesine gelerek Ebu Cübeyle olarak bilinen Gassani ileri gelenlerinden birinin yanına Yahudilerin bu uygulamasından rahatsızlık duyan Gassani'ler onlarla savaşmış ve Yahudilerden pek çok kimseyi öldürmüş. Bu gelişme üzerine Evs ve Hazret kabileleri maruz kaldıkları baskı ve zulümden kurtulmuşlar 492 yılında. Onlara karşı üstün, üstünlüklerini kaybeden Yahudilerden Beni Kureyza ve Nadir ve Evsiler ile Beni Kaynuka ise Hazretçiler ile anlaşarak yaşamlarını sürdürmeye çalışmışlar. Böylece şehrin idaresi, Evs ve Hazret kabilelerinin kontrolüne geçmiş. Evs ve Hazret kabilelerinin liderliğinde Medine'de oluşan bu yeni durum çok uzun sürmedi. Yahudilerin kışkırtmalarından sonra bu iki Arap kabilesi kısa süre sonra birbirlerine düştü. Onların yaklaşık 120 yıl boyunca birbirleriyle savaştıkları ve iki kabile arasında bu kadar uzun süren başka bir çapışmanın bilinmediği söylenir. Onlar arasındaki ilk mücadele Sümer Savaşı'dır rivayete göre. Evs kabilesinden Sümeyr isimli bir kimse Hazrec kabilesinden Malik bin Acil'in himayesine giren ve onun halifi olan Kab bin Acil'i öldürdü. Bunun üzerine Malik de Kab'ın katilinin teslim edilmesini istedi. Ancak onlar katilin bilinmediğini söylediler ve talebi geri çevirdiler. Ardından maktulün diyetini ödemeye karar verdiler. İki taraf arasındaki anlaşma hükümlerine göre halif olana, hür şahsa göre yarı yarıya diyet ödenmekteydi. Ancak Malik bunu kabul etmedi. Böylece taraflar arasında savaş kaçınılmaz oldu. Mücadele sonunda Evs kabilesi hazirece üstünlük sağladı. Ancak bu savaş sorunu çözmediği gibi iki kardeş kabile arasında uzun yıllar devam edecek olan kim ve nefret tohumlarının ekilmesine sebep oldu ve yeni savaşlara yol açtı. İki taraf arasında yıllar içinde cereyan eden belli başlı savaşlar şunlar olmuştur. Kap'in Amr, Serare, Dik, Muasbis, Mudarris, Hatıf, Fari, Birinci Ficar, İkinci Ficar, Rubey ve Boğaz. Bunların içinde en şiddetli olan Boğaz Harbi olmuştu. Beni Nadir ve Beni Kureyze Yahudilere evse destek olmuş ve Beni Kaynuka'nın yardım ettiği Hazreç kabilesinin yenilgi uğratılmasında rol oynamıştı. Boğaz Harbi Medine'nin güneydoğusunda Benikureyze topraklarındaki bir vahada gerçekleşmişti. Kaynaklarda Yem-i Boğaz diye zikredilen bu savaş, Evs kabilesinden bir kimsenin Haziric'e sığınan bir yabancıyı öldürmesi üzerine başlamıştı. Boğaz Savaşı'nda Evs kabilesinin liderliğini Hudeyr el-Ketaib, Haziric'in kumandanlığını ise Amr bin Numan el-Beyazi üstlenmişti. İki tarafında ağır kayıplar verdiği mücadele sonunda, Başta Hazreç kabilesinin lideri Amur olmak üzere pek çok kişi ölmüştü 617 yılında. Buaz Savaşı'nın Efs ve Hazreç arasındaki en kanlı savaşlardan biri olmasına rağmen, Medine'de İslam'ın yayılmasında ve Müslümanların hicretinde çok önemli bir yeri vardır. Çünkü bu savaş sonunda Hazreç kabilesinden altı kişilik bir grup, Mekkelilerin desteğini alabilmek ve onlarla anlaşma yapmak için şehre gelmişti. Ancak Ebu Cehil'in Hazretçilerin bu talebini geri çevirmesi üzerine, onlar da nübüvvetin 11. yılında Peygamber Aleyhisselam ile akabete görüşerek Müslüman olmuşlardı. Daha sonra bu altı kişi Medine'ye dönmüşler ve kabilelerinin İslamiyet'i kabulüne vesil olmuşlardı. Onlar girdikleri bu yeni din sayesinde iki kardeş kabile arasındaki düşmanlığın sona erebileceğini düşmüşlerdi. Hatta Hazreti Ayşe annemizden bir rivayetle Ahmet bin Hanbel'in müslediğine geçtiği üzere Ayşe annemiz Boğaz Harbi Allah'ın Resulullah Aleyhisselam için hazırlamış olduğu bir gündü hadisini ifade eder. Yani Medine'deki bu olaylar aslında bir nevi bunu yol götürmüştü diye. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın Medine teşrifiyle bu vahşi, sınır ve ölçü tanımaz, hak ve hukuk bilmez olan toplum, insanlık tarihinin görebileceği en nadide topluma dönüşebilmişti. Saygıdeğer dinleyicilerim, dünyanın her yerinden takip eden değerli dostlar. Peygamber Aleyhisselam bu kadar vahşi bir topluma, Kur'an'ın vahyi ve vahiyden hayata pratik olan mübarek sünnetiyle böyle muhteşem bir dönüşü, dönüşümü gerçekleştirmişken siz ve biz yuvamıza, sokağımıza, mahallemize, işimize, vatanımıza, ülkemize niye bunu taşıyamıyoruz? Öyleyse sevgili değerli dostlar, selam olsun. Yesireb'i Medine'ye kılan, Medine'ye dönüşümünü gerçekleştiren Kutlu Resul'ün ve onun peşinden gelen Raşid halifelerinin ve kutlu sahabelerinin izinden ilham alarak, feyz alarak, rota alarak yolunu ve yönünü istikamet üzere çizebilenlere. Selam olsun, bulunduğu yesribleri Medine kılmanın parolasını, rotasını, pusulasını görüp yol haritasını belirleyebilenlere. Selam olsun, kavganın, savaşın, kinin, öfkenin, değil, imanın, İslam'ın ahlakın, saygının, sevginin, Hakkaniyetin hakim kılınmasını temin ve tesis edenlere, selam olsun, nefs Mekke'sinden gönül medinesine hecret edebilenlere. Bu haftaki radyo sohbetimizde de, İslam öncesindeki medineyi, çeşitli akademik tezlerin, önümüze koymuş olduğu materyalden de, müstefid olarak sizlere az et, arz etmeye gayret ettim. Dünyanın her yerinden, Dinlediğinizin mesajlarını paylaşıyorsunuz ve bu bizi mutlu ediyor. Bize www.adlansensor.com web sitemden ulaşabilirsiniz. Yine YouTube Adlansensor kanalında Mekke Medine Ciddi Tayyip ve benzeri yerdeki videolarımı yükleyip paylaşmaya, radyo sohbetinde sesli olarak arz ettiklerimi, orada videoda arz ettiklerimi görme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Facebook, Twitter, Instagram ve benzeri sosyal medyalarında adlanan Şensoy uzantılarından bu ve benzeri notlarımızı, görsellerimizi, hatıralarımızı arz etmeye gayret ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Dualarınız bizim en büyük sermayemiz. Allah istikametten ayırmasın. Şu kısacık dünya hayatında ömür kısa, bilgi sonsuz. Yapılacaksa çok iş var. İrademizi, azmimizi kuvvetlendirsin. Ve İlahi Kelimetullah davasında kutlu bir nefer ile ahir zaman sahabe seylesin. Allah'a emanet olunuz. Sevgili dinleyicilerim.